İlk ne Bugünlerde... Evet, derse başlıyoruz. Mustafa, gel bakayım. Ben. Bugünlerde iki ince mesele kalbe geldi. Vaktinde kalemi alamadım. O vakit geçtikten sonra o ehemmiyeti hakikatlere birer işaret edersin böyle söyleyeceği de çok belki. Biz bazen bir şey aklımıza gelir diyorsun ki bunu unutmayayım. Bir şey getirdim de şimdi nota varım. Ya şimdi yaparım. Kafası olmuyor. Sen sen de hocam, Mehmet hocanı Siz de niye böyle Kitap yazıyormuşsunuz. Yani bizi onun kolanı öpenler var Bizim arkadaşlar bilemiyordu. Şey ne olsaydı? Ha demiştik biz de doğulabız, pen olsa. Hakikaten öyle Üstadın ki öyle diyor. Birincisi Kardeşlerimizden birisinin namaz tesbihatında tekasül göstermesine binaen kardeşlerimizden birisiniz. Keşke birisi olsaydı. <gülüyor> Şu an. <gülüyor> yani, herkes üstüne alsın, o zaman üstüne alalım. Evet, biz sizinle alalım. yani. yani. Evet. Birisinin namaz tesbihatında tekâsül göstermesine, yani temellik göstermesine, ya şakir göstermesine, binaen dedim, namazdan sonraki tesbihatlar tarikat Muhammediyedir Muhammediyədir aleyhissiyyatü vesselamın ve velayət-i Ahmədiyyə aleyhissiyyatü vesselamın evradıdır, zikirləridir, devamlı yaptıkları zikirləridir, təsbirləridir. O noktadan ehəmiyyəti büyüktür. Yani şu tarikat, şu tarikat, namaz təsbiyyatıdır, bir bakma Peygamberimizin tarikatıdır. Yani bu tarikat-ı o Peygamberimizin yolu Şey, sünnetin bir zikriydi bir kesbihat şimdi tesbih çekme tespih. olayı Osmanlı'da başlıyor anında. değil mi hem de ya o evet. peygamberimizin hani toplu olarak bildiğim şey, Bildiğim bir bilgiye Aslan kadar değil, hani, değil, hani değil. böyle camilerde falan bu şekilde. Yok, Yok, şey diyor. Sen kardeş, sen tesbih tespihat demiyorum tesbih, diyor. tesbih, tesbih, tesbih, tesbih, tesbih, tesbih de. de. Sübhanallah diyor cemaat çekiyor. Ha, o, o usul. usul. Yani çekiyor. Evet. evet. Sonra tesbih sonra çekme Şu usulü, sonra usulü sonra falan sonra hani. Mesela salavlardan onun iplere düğüm vuruyorlar. O tespihati yapma sünnet tesbihatı söyle. Şimdi normalde camilerde müezzinin teşbih nasıl yaptırıyor? Bir kişi söylüyor. Değil mi? E, cemaat, diyor, cemaat da söylüyor. Kendisi, kendisi, kendisi. Ama asıl saadette herkes kendisi yapıyormuş. Sonra kendi da Müslümanlar başka milletlerden yeni Müslümanlar olunca onları öğretebilmek için... Biraz merasimleşmiş yani. Merasimleşmiş. yani bu bildiğim kadarıyla ses, Osmanlı şey, zamanında evet. camilerden topluluk sağlamak. Yani işte bazı şeyler öyle şekilleniyor yani. Evet. Mesela tesbihin çıkması gibi yani tesbih. Ne sahabeler kullanmış ne Peygamber'in kullanmış. Yok. Ama o tesbihatı çekmek için yani o tesbihleri... Bir, problem, bir formül evet. bulmuşlar, 33 33 33, 33 tamam. Şimdi Neyin kolay mı? dijital biz... gözüküyor. Yani, dijital bizden... Yani bazı şeyler zaman içinde kratini buluyor, minare gibi. Tabii, onu da diyor yani. mi? Terami'nin zaman içinde olacak. Terami'nin zamanında bu şekillendiriyor. Yani bir minare mesela, iki <gülüyor> yüzyılları buluyor. böyle ortaya çıkıyor. <gülüyor> Şerefelerde, şuna yani, bazı şeyler İslam'ın ait bir şeyleri. Namazın tesbihatı da Peygamber Efendimizin bir e, sünneti, tarikatı ve onun velayetinin bir zikridir. Velayet-i Ahmediye'nin bir evradıdır. Sonra bu kelimenin hakikati böyle inkişaf etti. Nasıl ki risalete inkılap eden Velayet-i Ahmediye aleyhisselatü vesselam bütün velayetlerin fevkındadır. Öyle de o velayetin yani o veliliğin tarikatı ve o velayeti i Kübra'nın evrad mahsusası olan sübhaniyür diyorlar, dil çeliği olan. Namazın akabindeki tesbihat. E yani namazın akabındaki tesbihat derken 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahu Allah ekber der. Allah tesbihat odur. Ana ana şey olur. Hadislerde bildirilen şey. Yok tabii, tabii Sonra dua etmemiz o artık namazın o bereketi hürmetine. Ya çık cenabında bir şeydir. O da yine sünnette tavsiye edilen bir şeydir. Yani Bir kişi namaz kılarsa ondan sonra Allah elini açıp, Allah'tan bir şey istemesi diye o şekilde hadisler var. O e, hadislere dayanarak şekillemiş bu yaptığımız tesbih. Yani bizim sonrasında okuduğumuz, duadan sonra uzattığımız şeyler bilemez. Salavatlarda hepsi. Nasıl gidiyor Peygamber Efendimiz'in velayeti, bütün diyor velayetlerden üstündür. Onun tarikatı da bütün tarikatlardan üstün olacağı gibi o virdide, yani o namaz tesbihatı da O derece diğer virtülerin üstündedir. Yani hiçbir tarikatının verdiği evradı, zikri vesairesi namazın sonrasındaki o basit gözlümdür. O kısaca tesbihat tun yerini tutamaz. O kadar elim. Peki burada yani üstad mesela hani mesela terk etmesini bahsediyor yani. Terk değil, gibi, hani tekrar tembellik. Tembellik gözüce. Bu tembellik göstermesine bina ediyor yazdı. Yapılmasının zorunluluğunu bahsediyorsa zorunlu. gereklerini de. Çok ehmiyetli diyor. Çok faydalı. Sağlıklı. He, sağlıklı. Yani Ya yaptığın zaman çok kazanç var. Ama basit bir tembellikle onu kay kaybediyorsun. O, o kazancı elden kaçırıyorsun. Yoksa günahı var değil. Ha. Ne kadar ehemiyetli olursa olsun. Farz değil de bir şey, bir şey farz değilse günah değildir. Yani yapmaması ha. güzel değil. Mesela şey gibi diyebilir miyim? Yazın mesela susuyor su insan değil mi? Susuyor. İşte İçmeyi güzel. Ama bitkin düşüyor değil mi? Su şey ama su içtiği zaman canlanıyor. O gibi bir şey yani. Kahvaltı yapmak farz mı? Tabii. Ama yapmayınca da hani güne hiç başlayamıyorsun gibi bir şey. Hani bazı şey, insanlar diyor ki Ca cami tespihatı tek yet yeterli değil diyor mesela, o tespihatı hor görebiliyor mesela. Hani bu şekilde denilebilenleri de duydum yani. İlla sonrasında tesbihat yes, Başka yerde Üstad ona da, o, o bakışa da temas ediyor, yani bu tarikatların işte zikirleri vesaire, hususi bazı şeyleri bazı sünneteki farz olan dediğin ki bir namazın ve tesbihatın önüne geçebiliyor. Adam hani buna ilave olarak onları yapmayı hep kafasına yerleştirdiği için bunu sanki bir önce geçiştireyim de ona geçeyim. Ona farz yani acelesine bakıyor bile. He, onun çok Hemeninle ehemiyetini görmeye başlıyor. Tabii ki en evet. ehemiyetlisi budur. Bundan sonra üstüne ne ilave etmek istesin ki edersin. Edebilirsin. Ama hiçbirisine bunlar kadar ehemiyet veremezsin. Tabii ki. Evet. Evet. Bunlar daha mühim. Çünkü sünneteki e, hiyerarşi bu. Evvela farz, sonra vacip. Sanefi de var, var. diğer mezafada Sonra sünnet. Ondan sonra diğer her tarikatın her şeyin kendine ait hususinesi varsa. Yani bunları küçülsemek için değil, makam da öyle. Hiçbirisi makamı, onu önüne geçemez. Nasıl zikir dairesinde bir mecliste veyahut Hatme-i Nakşiye'de. Hatme-i Nakşiye, böyle halka oldular Nakşiye tarikatında. Onlar da böyle dediğin tespih gibi de böyle binlik tespih var. Yani. Ortada bir halka Biliyor, tespih dolaşıyor. Bileyim, gördüm. Görmüşsünüz mü? Gördüm. He. Teker, teker her birisi bir tespih çekiyor. Mesela salavat veya, veya ilahi ilahi dallah veya işte elhamdülillah gibi zikirleri böyle tespih dönüyor ortada. Onlar herkes şeker teker ediyor. Kur'an'ı, Hatme-i Kur Hatme Nakşi diyorlar. Yani Evveli Misa'yı bazı zikirlerde yedi işte bin tane işte. Hatme yapıyorlar yani. yani hatme. Şey dedem, Ona hatme deniyor, e, onların zikirleri deriyor. Dedem anlatıyordu o. hatme evet. mes Bir mescide, bir mescitte birbiriyle alakadar heyyeti mecmuada nurani bir vaziyet hissediliyor. Yani o zikrin bir nurani bir hava var. Manevi şey. Kalbi hüşyar bir zat, kalbi uyanık bir zat. Namazdan sonra Sübhanallah, Sübhanallah deyip tesbihi çekerken O daire-i zikrin reisi olan Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'ın muhacehesinde, onunla yüz yüze, yüz milyon tesbih edenler, tesbih elinde tesbih çektiklerini manen hisseder. Yani, Üstad onların halkası binlikse... İttad öyle bir tasvir ediyor ki, Ay, bir sinemacı bunu sinemaya takmak istese, harikadır <gülüyor> tasvir var burada derdekse. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Hatta ilgisayar imkanları o kadar çoğalmış ki bir tesbih çekecek elinde. Bir anda bütün İslam alemini elinde tesbih. Başında da Peygamber Efendimiz o halkların başında. Öyle bir vaziyet bir hisseder yani. Onu hissederek yaptığı zaman tabi ondan alacağı feyiz çok daha yüksek. Yoksa bir anca bitirip süp süp süp süp, on o, onun bir şeyini yani. Evet, tesbih edenler, tesbih elinde tesbih çektiklerini imanen hisseder. O azamet ve ulvietle Subhanallah Allah der. Sonra o serzakirin o zikir başını, serzakir kimdi? Peygamber Efendimiz. Emri manevisiyle, manevi emriyle ona ittibayen yine onu uyarak, onun emrinet tavsiyesini yaparak Elhamdülillah elhamdülillah diye vakit. O halqi zikrin ve o geniş, o çok geniş dairesi bulunan Hatme-i Hatme Ahmediyenin Ali Seyyidü'l-Selam dairesinde 100 milyon müridin Elhamdülillah, Elhamdülillah'larından tezahür eden azametli bir hamdi düşünüp içinde Elhamdülillah ile iştirak eder ve hakeza Allahu Ekber, Allahu Ekber ve duadan sonra La İlahe İllallah, La İlahe İllallah otuzcuk defa o tarikat-ı Ahmediye vesselamın halk-i zikrinde ve hatme-i kübrasında o sabık, o geçen mana ile O ihvan-ı tarikatı nazara alıp, o tarikattaki e, kardeşlerini nazar alıp, o halkanın serzakiliği olan Zat-ı Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam'a müteveccih olup, elf Elfi elf ve elf-ü elf, elf aleyke ya Resulallah der diye anladım ve hissettim ve hayalen gördüm. Demek tesbihat-ı salatiyenin, namaz tesbihatının çok ehemmiyeti var. İkincisi, yani tabir caizse, Peygamber Efendimiz'in başında bulunduğu bir meclisin içtimasında hazır olmuyor. Yani yani. O da bir ihtima var. E sen orada çok basit sebeplerle, yani kendi kendimize, dünyamıza dönün, çok basit sebeplerle ihmal etmişiz ediyoruz. Yani o, çok ehmiyetli bu neticeyi insan elinden kaçırıyor. İkincisi, 31. ayetin işaretinin beyanında, يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا بَحْسِنْدَ Onlar dünya hayatını seve seve tercih ederler. Alel ahireti diye ayetin anlamı. Yani dünya hayatını ahirete tercih ederler seve seve diye. Başında denilmiş ki bu asrın bir hassası şudur ki bir özelliği şudur ki hayatı dünyeviyeyi hayatı bakiye'ye bilerek tercih ettiriyor. Yani burada bilerekten maksat hayatı eee ukhre'nin daha önemli, daha üstün, daha ebedi olduğunu bildiği halde geçici dünya hayatının bazı zevk, makam, mevki vesaire bir şeyde tercih ediyor. Bilerek derken bu. Yani bildiği halde dünya hayatını tercih ediyor. Yani kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. O kadar yaygın bir yanlış ki ölçü haline gelmiş yani. Ben buradan çok hayret ediyordum. Yani nasıl öyle oluyor? İnsanlar nasıl bu kadardır? Bile bile ve seve seve dünya hayatı tüm ahirete tercih ediliyorlar. edildi ki nasıl bir uzv-i insani hastalansa bir insanın bir azası, bir organı hastalansa, yaralansa sair ağza vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Öyle de hırs-ı hayat ve hıfzı ve zevk hayat ve aşkı taşıyan ve fıtrat-ı insaniyede derc edilen bir cihaz-ı insaniye Birçok esbab ile yaralanmış, sa-i diğer insandaki latifeleri, kendisiyle meşgul edip, sukut ettirmeye başlamış, onları tutturmaya başlamış. Öyle bir vaziyet var ki, orada bir cihaz, bütün diğer latifeleri, hisleri bile tutturuyor, bütün bedeni insanı orada kendisiyle meşgul ediyor. Vazifeyi i onlara unutturmaya çalışıyor.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 yaşıyorlar oynamaya erkekler için. Şurası, o kadar, namaz, o kadar rahat, normal geliyor ki en onlara. Beş ya, namaz, ya diyor düğündür olacak o kadar. Hayatta bir kere evleniyorlar. Yani, ya tabi kere Allah'ın emri çinesine yetiyorlar. Evet. Yani. Bunlar hep gör, yani yaşayır, yaşadığımız şeyler Üstad tasvir ediyor ama hep görüntüğümüz şeyler Nasıl ki bir cazibedar, sefihane ve sarhoşane. Yani o tip eğlenceler, yani düğün bile olsa, böyle bir hava başlıyor ki, insanlar sarhoşlaşıyorlar. İçmeden sarhoş gibi. Mantariteleri değişiyor. Değer ölçüleri alt oluyor. Yani ya düğündür. Koca koca dindar insanlar başlıyor, bakıyorsun, kızların başına açıyor. Ya düğündür, bir şey olmaz. Yani öncesinde tesettürlü, sonrasında tesettürlü düğünde başını açtırıyor. Yani ne bu? Biri sarhoşluk aslında ya. Yani, aklı gitmiş. Öyle yani, enceleri işte tersleri gibi büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanımlar dahi o cazibeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar. Öyle de bu asırda hayati insaniye hususan hayati ictimaiyyesi öyle dehşetli fakat cazibeli ve eli fakat meraklı bir vaziyet almış ki çok dehşetli bir şey ama cazibeler bir yönü olduğu için o dehşet insanlar fakna vardır. Çok elin fakat Merak çektiği için o elemi far hissedemiyor belki de. Öyle bir vazif almış ki, insanın ulvi latifelerini ve kalp ve aklını nefs-i emmâresinin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerini düşürttürüyordu. Evet, hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umuru u uhreviyeye tercih edilmesine ruhsat-ı şer'iye var. Hayat-ı dünyeviyenin Ama, dünyadaki basit bir makamın muhafazası için değil. Hayat-ı dünyeviyenin, hayat tehlikesi olacak ancak. Öyle bir durumda, yani dinin bazı emirlerini yerine getirməyə bilirsin. Mesəl orada mecbur qalıp tıhıb edemesi gibi yani. Orada can korkusu var, yani, hayatını kaybetme tehlikesi varsa ancak ona ruhsat-ı şer'i var. Bazı umuru u uhreviye, tercih edilmesine. Ruhsat-ı şer'i var fakat, Yalnız bir ihtiyaca binaen, helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez ruhsat yoktur. yani mecbur öyle şunu yapmak lazım falan. Mecbur değilsin, can terkkesi yok. Sadece dünyayı makamlı biraz belki, belki, belki e ezerdelenir belki. Veya belki terfin gecikir. Bir şey olur yani. Basit bir dünyayı bir şey için orada hemen e dünyayı ahirete tercih edemezsin. Dinin emirliği orada çiğneyemezsin edilmez bir ruhsat yoktur. Halbuki bu asır o damarı insaniyi o derece şırınga etmiş ki küçük bir ihtiyaç ve adi bir zarar dünyevi yüzünden elmas gibi umuru dünyeyi terk eder. Evet insaniyetin yaşamak damarı ve hıfz-ı hayat cihazı bu asırda israfat ile ve iktisatsızlık ve kanaatsizlik ve hırs yüzünden bereketin kalkmasıyla Bereket ne yüzünden kalkıyor? İsrafat, ihtisatsızlık, kanaatsizlik ve hırs yüzünden bereket kalkıyor. Bereketin kalkmasıyla ve fakr-ü zaruret maişet ziyadeleşmesiyle yani hırs artıyor, israf da artıyor bununla beraber. israf artınca bereket kalkıyor. Böyle olunca ne oluyor? Fakr-ü zaruret ve maişet ziyadeleşiyor. Yani geçim derdi artıyor. Yetmiyor çünkü bir yandan israf var, bir yandan hırs var. Ne oluyor? Kime sorsan, ya geçinemiyoruz, ayın ucunu getiremiyoruz. Getiremezsiniz. Maişet ziyadeleşmesiyle, o derece o damar yaralanmış ve şerait hayatın ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehl-i dalalet, nazar-ı dikkati şu hayata celb-i ede ede, o derece nazar-ı dikkati kendine celb etmiş ki, İnsaniyetin yaşamak damarı, hayatı koruma şey. O kadar dikkatleri kendine cevbetmiş ki. Edna bir hacatı hayati, en küçük bir e, hayati ihtiyacı Büyük bir meseleyi diniyeye tercih ettiriyor. En edna bir, diniyeye bir ihtiyaç yani, ediyor. herhangi bir basit bir ihtiyaç. Dinin çok büyük bir emrini çiğnemeye cesaret veriyor insan. Tercih ettiriyor. Bu acib asrın, bu acib hastalığına ve dehşetli manazına karşı Kur'an-ı Mu'cizül Beyan'ın tiryak misal ilaçlarının naşiri olan Risale-i Nur dayanabilir ve onun metin, sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet edemiyor. Yani bu vasıfları Üstad niye sıralıyor? Ancak bu vasıflara sahip olduğumuz zaman mukavemet edemiyoruz. Bu hayatın dünyadaki bu nefsin cazibedar basıksına karşı dünyada hakimlerin cereyana karşı metin sarsılmaz, sebatkar halis, ihlaslı sadık, fedakar şakirtleri mukamet edebiliyor öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli sadakatle tam metanet ve ciddi ihlas ve tam itimat ile ona yapışmak lazım ki o acayip hastalığının tesirinden kurtulsun. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ediyoruz.